Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok değerli kardeşlerim Elhamdülillah Mü'miniz Müslümanız Rabbimize Ne kadar şükretsek Azdır Bizi mü'min annelerin Babaların çocukları olarak yarattı Ezan dinlediğimiz şehirlerde yaşıyoruz elhamdülillah elhamdülillah yerler gökler dolusu zerrat sayısı kadar Allah-u Teala'ya hamdü olsun yalnız kardeşlerim hepimiz biliriz ki Müslümanlık bir iş yapman enadidir namazdan oruçtan, Kur'an okumaktan hacca gitmekten anaya babaya iyilik etmek Kurban kesmek, sadakalar vermek, evimizde hayırlar yapmak, yemek yedirmek, düğün yapmak, çocuk büyütmek. Ya say sayabildiğin kadar. Yani yüzlerce içini dolduracağımız vazifemiz var. Elbette bunların başında Kelime-i Şehadet'ten sonra namaz geliyor. Cihad da var, ibadet var tefekkür var, gece namazı kılmak var. Var yani, çok işimiz var. Yalnız kardeşlerim, nasıl bir Müslüman piyasaya çıktığında mesela böyle bir kalem alacak, bunun bir liralığı var, beş liralığı var, yirmi liralığı var, elli liralığı var, o da kalem, o da kalem, o da kalem. Ama biri Ele tutulunca ağırlık yapmıyor, öbürüyle beş satır mı parmaklarında iz yapmaya başlıyor. Birinin boyası taşıyor, gömleğin sürtüldü mü gömlekle geleniyor, öbürü sanki hiç yazı yokmuş gibi tertemiz duruyor. Yani verdiğin para kadar da karşılığını buluyorsun. Bir lira, on lira farklı olunca bu boşuna bir lira ve on lira olmuyor. Kardeşlerim. Dindarlıkta böyle bir şeydir. Bir namaz üzerinden bunu tefekkür edelim. Şimdi A Müslüman bir yerde bir namaz kılıyor. O arada unuttuğu bir cep telefonu numarası vardı. Bir türlü aklına gelmiyordu. Nereye yazdığını hatırlamıyor. O numarayı hatırlıyor. Ne konuşacaktı onu hatırlıyor. Başka unuttuğu numaraları da hatırlıyor. O arada o telefon edeceği adama gidince neler söyleyecek onları planlıyor. Namaz da bitiyor. Dua ediyor velhamdülillahi rabbil alemin. Ne yaptın diyoruz namaz kıldım diyor. Kıldı kılmadı Allah bilir. Biz kıldı görüyoruz kıldı diyoruz. Öbür müslüman namaza duruyor. Aynı namazı o da kılıyor. Bu arada cep telefonu çalıyor. Hanım'ı çağırıyor ona. Namazını bitiriyor. Telefona bakıyor Allah Allah bu ne zaman çaldı diyor. Cebindeki telefonun zilini duymamış. Niye duymadın efendi? Ne bileyim namazdaydım ben diyor. Ya, birinci adam çalmayan telefona numara bulmuştu. Çünkü kafası telefondaydı bu müslümansa telefonu çaldığı halde kalbi Allah ile beraber olduğu için duymuyor bu da namaz o da namaz, bu da namaz bir namaz daha bahsedeceğim müslüman mesela şiddetli kol ağrıyor, baş ağrısı var bir sıkıntısı var, eklem ağrısı var yani kıvranıyor, ağrı kesici fayda etmiyor ayakta duramıyor ya bir abdest alayım, namaz kılayım diyor. Ağrı kesici gibi namaz kılıyor. Namazdan sonra tekrar ağrıları başlıyor. Büyü değil, sihir değil. Böyle kulları var Allah'ın. O neler var hem de Rabbim bizi de onlarla beraber kılsın. Ne kulları var Allah'ın ya? Şimdi birinci adamın namazına, biz ilm kitaplarına göre namaz diyoruz. Olmadı diyemeyiz. Şartları yerine gelmiş, rükû yapmış, secde yapmış, Fatiha'yı okumuş, tesbih yapmış, tamam namaz tamam. O namaz, eğer 100 puansa, ikinci adamın namazı kaç puandır sizce? Üçüncü adamın namazı kaç puandır? her ibadetimizde bu ölçümü yapabiliriz. Evlilikte de böyle. Herkes Allah için hayırlı uğurlu olsun diyor da ne kadarı Allah için ne kadarı da diğer davulun tokmağı için belli değil tabii. Onu Allah biliyor ama. Şimdi kardeşlerim demek istediğimiz şudur. Müslümanlığımız Şekil olarak aynıdır. Namaz aynı. Oruçlar hep aynı. Hac hep aynı yerde. Mekke'de, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de hac yapılıyor. Herkes aynı kurbanı kesiyor. Kur'an okurken sesi güzel olan çok daha güzel okuyordur. Görünüyor bize. Ama Allah böyle mi izliyor bizi? Hayır. Allah ciddiyetimizi heyecanımızı, samimiyetimizi, yani ihlasımızı tartıyor. Namaza da o ecri veriyor. Bir Müslüman sadakasından hangi ibadete gidersek oraya kadar, bir ibadet yaptığında o ya bir sevap alıyor, ya 10, ya 50, ya 100, 700'e kadar değişiyor bu sevaplar. 600 kat sevap almış bir Müslüman da olabiliyor bir insan. 700 katta oluyor bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Bu aradaki bir sevapla 700 sevap arasındaki o rakamlar neye göre değişiyor? Bu gel git neye göre oluyor? İşte o ağrı kesici niyetine namaz kılacak kadar namaza kendini veren Müslüman 700 puanlık Müslüman. O işi öyle yapıyor. Belki diğer işinde başka bir eksiklik olur, ayrı bir mesele. Bizim bu en üstten en yukarı doğru Müslümanlık yaşama heyecan ve tempomuz, o ibremiz böyle sıfırdan 700'e doğru hareket ediyor sürekli. Sürekli hareket ediyor. Bu hareketin adına İhsan diyoruz. Zirvede 700 sevap kazanılacak düzeyde ihlaslı, heyecanlı ibadet yapan Müslümana biz ihsanı yüksek Müslüman diyoruz. Tercümesi ne bunun? İhsan. Hani İhsan diye bir insan ismi de var. O değil. İhsan nedir diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklama yaparken ne buyuruyor? Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor mantığıyla ibadet yapmandır buyuruyor. Yani biz namaza durduğumuz zaman, oruç tutarken, sadaka verirken, anamızın babamızın hizmetini yaparken... Neyse Allah'ın emri, hangisiyse, eşimizin gönlünü alacak bir iş yaparken, çocuklarımıza rızık temin ederken, hangisiyse işimiz, hangisiyse, bu işlerimizi mecburuz yapacağız diye de yapabiliriz. Şu anda Allah beni görüyor, heyecanıyla, Ellerimiz titreye, titreye de yapabiliriz mutluluktan. Nankörlük yapıyor, vefasız olduğu halde eşime karşı ben zaten onun için yapmıyorum ki, onu yaratan için yapıyorum. Adıyla nikahımız kıyılan Allah için yapıyorum. Dediği zaman Müslüman. İhsan düzeyinde iş yapmış olur. İşte evlerimiz bu seviyede bir hedefin evi olmalıdır. Şüphesiz kurduk evi birinci haftada hemen bu düzeye gelmeyebiliriz. Ama yıllık bilançolarımızı değerlendirirken, hesap kitap yaparken bu hesabı kitabı yapabiliriz kardeşlerim. Bu ölçümü yapabiliriz. Yani diyebiliriz ki ihsanda ne düzeydeyiz biz? Tamam. Ziyafet verdik akrabalara. Bunu Allah da şu anda bizimle murakabı halinde olduğu için bizimledir. Bizi görüyor. Diye mi yaptık? Yoksa komşular görüyor diye mi? Akrabalar görüyor diye mi yaptık? Bunu Herkes kendisi karar verir. Kimse kimsenin hakemi değil. Bunun için kardeşlerim, bir, Allah'a kulluğumuzu ibadet olarak ne yapıyorsak, hangisiyse, namazdan bir çay ikramı yapmaya varıncaya kadar Müslüman kardeşlerimize, akrabalarımıza, Allah'a kulluğumuzu ihsan düzeyinde yapacağız. Ne demek ihsan? Ben görmüyorum ama Allah beni görüyor. Yani ben Allah'ı görmüyorum şu anda. Allah beni görüyor. Bu bir kalitenin adıdır. Bu bir hedeftir aynı zamanda. İki, biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetiz. Ümmetliğimiz... Allah'ın kaderiyle bize nasip olmuş, şerefli bir iştir. Ve bu bir düzey ister. Bu düzey ihsan düzeyidir. Yani bu ümmetten birisi olduğumu, Allah bunu bana nimet olarak verdiğini ve Allah'ın beni ümmetliğime ait bir iş yaparken gördüğünü, izlediğini bilerek iş yaparım ben. Bir mümini incitmek, incitmemek bu açıdan benim için çok farklı bir konu olmalıdır. Müminlerin namaz kıldığı caminin bahçesi kirletilemez benim sağlığımda. İşimi gücümü bırakar, caminin imamı temizlemese bile ben giderim temizlerim. camim ümmetin camisi derim. Bu ümmetin ailesine, yuvasına, nesline zarar gelir diye ödüm patlar. İşte düzeyinde ümmet olmak. E hoca, kimsenin öyle baktığı yok. Herkes böyle dediği için bir sonuç çıkmıyor zaten. Hiç kimse kıyamet günü herkes öyleydi diye bir özür beyan edemeyecek. Yok böyle bir mazeret dalı. Biz ümmeti Muhammed'iz. Farklıyız. Araplar çok kötü. Hey mübarek sen ne kadar da beyazmışsın yahu. Öyle diye diye öyle oldu zaten. Sana ne Arap'ından, sana ne Türk'ünden, sana ne filancasından. Sen Müslümansın kardeşim. Nüfus kağıdınla ilgili işlerde de yaşadığın ülkenin şartlarına uyarsın. Ama din konusunda, insanlar arası ilişkiler konusunda. E sen ümmeti Muhammed'sin, farkın var senin. Bu farktan dolayı kıyamet günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olacaksın. Bunun hakkını vermek gerekiyor. Bunun hakkı da ihsan düzeyi hakkıdır. Neydir o? Ben Allah'ı göremiyorum ama Allah beni görüyor. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ yudrikul الْأَبْصَارِ Gözler onu göremiyor. Ama o gözleri görüyor. Biz Allah bizi görüyor diyoruz ya. Bu ayet bir nokta daha yukarı gidiyor. Allah gören gözlerinizi görüyor diyor. Biz de bu kalitede, bu şuurda ibadet heyecanı, ümmetlik heyecanı taşıyacağız. Üçüncü, ihsan düzeyini evimizde bloklaştıracağımız iş, öbür insanla ilişkilerimiz insanlık düzeyini de aşıp ihsan düzeyinde olmalıdır. İnsanlık düzeyi nedir? Sana iyilik yapana iyilik yaparsın. Teşekkür edene önemli değil. Sağ olun, ben de teşekkür ederim dersiniz. Bu insanlıktır. İhsan düzeyi nedir? Onu gözünde yok kabul edersin, karşındaki insanı, eşin, çocuğun, amcan, kayınpederin, kayınçon, damadın, enişten, dayın, teyzen, halan, baban, annen, o yok. Onu yaratan var senin gözünde. Yaptığını yaratanın hatırı için yaparsın. Allah yarattı. Sana da eş yaptı bunu. O eş olmayı da yaratan o. Sana çocuk yaptı bunu. Sana dayı yaptı bunu. O zaman onun beş kuruş hatırı olmaz. Allah'ın hatırının da ucu bucağı olmaz. İşte buna ihsan düzeyi diyoruz. E o nankörlük yapıyor, yapsın. Ben ondan bir şey beklemiyordum ki zaten. Kaldı ki ben bu düzeyde bir sene iki sene devam ettikten sonra ya çekip gidecek o ya da düzeyimin hakkını verecek. Ki büyük ihtimalle ikincisi olacaktır. Ve dördüncü ihsan düzeyi evlerimizde insanla ne dedik? Allah ile olan ilişkimizi ibadet olarak ihsan düzeyine çıkaracağız. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinden olmamız ihsan düzeyine çıkacak. Eşimizden diğer insanlara kadar insanlarla ilişkilerimiz ihsan kalitesinde ve düzeyinde olacak. Dördüncü olarak da diyoruz ki hatta hayvanlarla bile ilişkimizi ihsan düzeyine çıkaracağız. Ben kedi çok güzel miyavlıyor kucağa geliyor Kuyruğunu sallıyor. Onun için değil. Bu güzel kediyi yaratan Rabbim razı olsun diye ona mama vereceğim. Buna ihsan düzeyi diyoruz. Bu şekilde ihsan düzeyi sahibi olmak, iyinin değil, en iyinin peşinde olmak demektir. İnsan böyle yüksek bir çıtadan hedef belirledi mi, karı, koca, çocuk, abi kardeş olarak çok rahat bir şekilde bir alt seviyeyi yakalar. Yani 100 metre koşacağım diye yola çıkan birisi 80 metrede yorulur. Ama ben 80 metre koşacağım diyen biri kolay kolay 80 metreyi bulamaz. 60 metrede düşer. Veya pes eder. Onun için kardeşlerim evlerimizdeki müminin planlamasında seviye belirlenirken bu seviye ihsan seviyesi olacak. Neydi ihsan seviyesi? Biz Allah'ı görmüyoruz gözümüzde ama O bizi görüyor. Gördüğünün yorumunu da bize yapacak kıyamet günü. En iyisini Allah'a göstermeye çalışacağız. Dilerim hepimize bu kalite, bu seviye nasip olur. Ve alhamdulillah Rabb